aradım bir karanlık yol başladı beşikten adres sordum gördüğüm her ışıktan her biri bir kapı gösterdi lakin dostu bulamadım döndüm beşikten ana dedim şefkatine yaslandım umut pınarımdı kurumaz sandım Muradı ben değil, toprakmış meğer, En susuz günümde çaresiz kaldım. Gençlik dedim, düşlerimle avundum, Serapları derya diye savundum. Kapladı gönlümü sisleri, Sahte sabahlara sevgimi sundum. Evlat dedim, otağı kurdum bağrıma, Gün geldi de ses vermedi çağrıma, ne dermanım kaldı ne dilde ferman Bir kaş çatsa gider oldu ağrıma Kardeş dedim ilaç sandım yaraya Sinsi şeytan haset soktu araya Miras dedi yıktı gönül hanemi Nefsin mabedinde taptı paraya Dostum dedim sır yükledim üstüne Satmaz dedim beni asla dostuna Lakin döndü devran dağıldı sisler Baktım ki bürünmüş rüya postuna Servet dedim hırs kapladı gözümü Unutturdu toprak olan özümü Bağ bahçe kurdum da bir fukaraya Veremedim üç beş salkım üzümü Makam dedim, buldum güya asalet, Mührümü eyledim işrete alet, Hoş geldi nefsime alkış sesleri, Aklımı başımdan aldı cehalet. Yok günümde isyan ettim ahtıma, Tok günümde razı oldum bahtıma, Saray kurdum nice kibir taşından, Bir kıvılcım sebep oldu tahtıma. Ne cananda vefa buldum, ne canda, ne makamda, ne şöhrette, ne şanda aradım, gördüm ki yok bana yarab, senden başka canan iki cihanda.